Merhabalar, Açık Radyo dinleyicileri Sanat Hayat programına hoş geldiniz. Ben Aslı Kırbaş. Ee, öncelikle blogu hatırlatarak başlıyorum yine. sanathayat.wordpress.com adresinden geçmiş programlarımızın kayıtlarını dinleyebilirsiniz. Her zamanki gibi yine bir konuğumuz var. Halil Türktenle birlikteyiz. Ee, son zamanlarda biz edebiyat konuşmayı sevdik, baktık güzel geliyor falan. İstostan sonra bir de böyle edebiyatı ...iletişim, medya falan işleriyle ilgilenen biriyle konuşalım dedik... ...biraz daha mecralarını tartışalım dedik... E, Halil davet ettik, o da geldi... Evet. ...gerçi benim defterime gündüzden not aldığım ve söylemezsem dayanamayacağım bir şey var... ...Halil'le belki de sadece kedileri bile saatlerce konuşabiliriz <gülüyor> öngörüm vardı... Evet. ...onu da değerlendiririz bir ara... Tamam. ...hoş geldin Halil... Hoş bulduk... Öncelikle seni bir tanıyalım bu alanla ilişkin Hı -hı. bağın nedir, nereden geliyor Hı -hı. onu bir öğrenelim ondan sonra ufak, ufak başlayalım. Anladım. Ya benim şöyle bir şey aslında ben doğma büyüme iletişimciyim aslında medyacıyım. <gülüyor> lisansım, yüksek lisansım, akademik eğitim her şeyim iletişim medya üzerine ama tabii ki yola bir başladığım yer var. O da <gülüyor> lisans yıllarında, üniversitenin daha ilk yılında bir iletişim yayınlarında bir... ...stajyalimle başlayan bir yayıncılık maceram oldu. Ee, tabii bu akademik kariyer devam ederken... ...bir şekilde dışarıdan... E, ...yayıncılık işlerine bir şekilde dahil oluyordum. Bir bir, bir, bir ucundan tutuyordum bir işlerin. Ama e, yüksek sans bittikten sonra... ...artık yavaş yavaş e, bu edebiyatla... ...ve yayıncılıkla ilgilenmeye başladım. Ve son bir yıldır da... E, ...tabii artık... O lisans, yüksek lisans nerede onları artık saymayayım. <gülüyor> Sıkıcı bilgiler. Ee, Güneş kitaplığında çocuk ve gençlik edebiyatında uzman yayın evi günüşe kitaplığında e, bir yıldır da oradayım. Ee, hem projelerle ilgileniyorum hem de günüşe kitaplığının öğretmenler, kütüphaneciler ve aslında yayıncılar için çıkarmış olduğu bir Keçi adlı bir edebiyat dergisi var. Onun editörlüğünü yapıyorum. <gülüyor> Bunun yanı sıra da... E, Açıkçası kalbimin götürdüğü dergiler, edebiyat dergilerine, kitap eklerine konuşuruz zaten. Hı -hı. Onlara yazılar yazıyorum. Kitap eleştirileri yazıyorum. Hı -hı. Böyle diyeyim. Güzel. Yani hem aslında eğitimin ve deneyimin bir arada geçtiği bir dönem olmuş. Ee, şimdi Hatta bir ara ders verdiğim bir dönem var. Vakit bulursak ondan da konuşacağız. Hı -hı. Ee, peki o zaman hani böyle yavaş yavaş giriş yapalım diye e, hani... E, Edebi ürünler var, bir de bu edebi ürünlerin hani bir yandan konuşulduğu mecralar var. Aslında bir yandan da edebiyat yapılan <gülüyor> yerlerde oluyor <gülüyor> bunlar. Ee, hani nasıl mecralar var? E, bu edebiyatın konuşulduğu, şey işte edebiyat yapıldı ve oradan ufak ufak dergiye doğru <gülüyor> geçiş yaparsak. Tabi şimdi baktığımızda aslında bu edebiyat tarihine baktığımızda e, hani her şeyden önce bir eleştiri diye bir tür var. <gülüyor> her şeyden önce. E, Deneme ile beraber kol kola yürüyen bir eleştiri var. Ama bir yerden sonra da e, artık hayatımızda dergiler girmeye başlamış. Özellikle Türkiye'de 1940'larda, 1950'lerde asıl edebiyat dergilerinin sağlıklı bir şekilde çıkmaya başladığını görüyoruz. Tabii bu dergiler neyi getirdi? İşte bu dergiler, e, işte bu Aziz Nesinlerin, Sabahattin Ali'lerin, Orhan Veli'lerin... E, bütün bu isimlerin aslında bir araya gelip hı hı. E, aslında belki de kitaplaştıramadıkları, belki de kitaplaştırıp okurlarına ulaşamadıkları e, aynı zamanda bir şeyler de var, o tefrika romanlar da var. Hı hı. Yani bütün bunların aslında yavaş yavaş biriktiği bazı akımların... ...yavaş yavaş sesini duyurmaya başladığı ve oluştuğu dergiler ortaya çıktı. E bir de şey de var, hani iletişim için kullanılan hı hı. bir araç. Hani şimdiki gibi daha tercih sebebi değil. aslında ana şeylerden bir tanesi de Kesinlikle. bir yandan. Yani oradan kendini duyurmak, bir de belki şimdiki gibi kitap çıkarmak da öyle ha olan bir şey Tabii miydi? Tabii çok zor bir şey. Yani evet. hatta şunu söyleyeyim, dergi çıkarmak bile zor. Mesela... Hı hı. İşte bu yedi meşalecilerin olduğu zamanlar özellikle şey varmış... ...duvar dergileri varmış mesela. Bir dergi basmak bile zor bırakın kitabı. Evet. Yani herkesin e, kitap basacak imkanı yok. Şu anki gibi e, milyonlarca şey yok. Hani e, yayıncı yok, mecra yok, blog yok. Hiçbiri yok bunların. ve do Dolayısıyla insanlar yayınlayabildikleri her yere gidiyorlar. İşte Fanzi'nin belki o zamanlarki şeyi olan aslında duvar dergileri var. Hı hı gibi gibi ve dergiler de yavaş yavaş tabii gelişti. Art, artık her sektörün dergisi var. Hı -hı. Sadece edebiyat yok. Evet. Yani Siyah. şey gibi hatta pardon böleceğim <gülüyor> ama hani benim alanımda mimarlık alanında mesela bir heyecanla bahsettiğinde dönemler böyle bir heyecanla bir grup bir araya gelir ve Hı -hı. dergi çıkarırlar. O böyle uzun bir süre bayağı bir heyecan uzun ya da kısa heyecanla devam eder. Okuyucular çok heyecanlı alır ama sonra bir şey olur ve böyle yavaş yavaş çıkaran insanların da böyle enerjisi mi azalmaya başlar. Heyecanlı okurlarda onu hisseder dergi aslında dönüşüyor çünkü çok yaşayan bir hı -hı, şey çok güncel hı -hı. bir şey ya bir yandan Kesin. ya içinden kendisi yeni bir şey doğuruyor başka bir grupla yeni bir dergi hı -hı, doğuruyor hı -hı. ya da dergi dönüşmek durumunda kalıyor hani edebiyatta nasıl oluyor bu evet, durum ha Hem hani geçmişe de gittin ya biraz oradan da alıp hani bugüne getirirken evet ya şimdi aslında senin parmak bastığın o e dergilerin yaşayan bir şey olması çok Doğru ki zaten derginin doğası aslında bunu gerektiriyor. Hı -hı. Sürekli çünkü her hafta, her ay olsun çıkıyorsun sürekli. Belli bir süreli yayınsın ve e, bu süre zarfında... E, ...şimdi öncelikle dergi çıkaran bir ekip vardır. Bu dergi yazan bir ekip vardır. Hı -hı. İşte hem çıkaran hem yazanlar vardır. Konuk yazarlar vardır. Hani bunlar sürekli değişir. Bu insanlar değişir. Bu insanlar dönüşüm yaşıyor evet. öncelikle ve... E, Baktığımızda dergi işi zaten biraz da aslında ne denir ona irade işi biraz da istikrar işi yani bu işin ne kadar sevdiğin veya çıkardığın dergiye ne kadar tutkuyla bağlı olduğunu ya şunu söyleyeyim bir mimarlık dergisi de tutkuyla çıkarılabileceğini düşünüyorum yani evet biraz parayla çıkarılacak bir şey ama <gülüyor> yani... ...bir insan ne yaparsa yapsın... ...özünde o işi yapmak gerekli. ...programından bahsedelim mesela... ...radyo programı... ...yani kaç bölümdür yapıyorsun... ...kaç sezondur... ...yani biraz evet. o şey... E, i̇stiklal meselesi... Istiklal ve yapmak isteme meselesi... ...dergi de öyle bir şey aslında... ...ama tabii günümüze geldikçe... ...günümüze geldikçe... ...dergilerin tabii sayısı arttı... ...nicelik Hı -hı. artınca nitelik nereye gidiyor... E, ...bu eleştiri dediğimiz şey aslında... Hı -hı. E, ...nereye gidiyor... Hı hı. Belki onlara geliriz biraz daha. Evet. Ee, yani şey biraz da hani edebiyat dergisi bu arada içinde yer aldığım bir böyle hani hı hı. derginin kuruluş aşaması varsa o hikayeyi dinlemek isterim. Derginin kuruluş aşaması şey varsa. hani birçok dergi oldu edebiyat sitesi oldu blue oldu ama ben onlardan aslında en tazesini ve şu an içinde aktif olarak bulunduğum ki editörlüğünü yaptığım dergiden bahsedeyim. Hı hı. Keçi Edebiyat Dergisi dijital bir dergi elektronik dergi güneşli kitaplarının yapmış olduğu günün. ...yılda iki defa yapmış olduğu konferansların... ...Eğitim Edebiyat seminerleri ve Zeynep Cemal Edebiyat Günü diye iki, iki konferans var. Onların içeriklerini yayınlıyoruz orada. Ee, bu Zeynep Cemal Edebiyat Günü dediğim konferans her sonbaharda genelde iki aylarında oluyor ve... ...bütün yayıncılık camiasının, edebiyat dünyasının buluştuğu bir konferans oluyor. Diğer eğitim edebiyat semineri ise e, o sadece öğretmen ve kütüphanecilere kapalı bir etkinlik aslında... Hmm ama onda da gün boyunca Edebiyatın Usta isimleri işte e, 8.si hatta 7 Mart'ta olacak çok yakın bir zamanda onda mesela işte Kimler konuşmacı Cevat Çapan konuşmacı, Selim İlleri, Mavi Selyener gibi konuşmacılar var. Semik Gümüş aynı şekilde, Müran Beykan e, bu etkinlikte de mesela e, yine o gün şeyler yapılacak konuşmalar yapılacak e, edebi anlamda çok verimli bir gün olacağını düşünüyorum. Hemen ardından da Haziran ayında biz bu içerikleri toparlayıp hazinene kadar onu bir dijital dergi olarak hmm. e, bütün Türkiye, bütün dünyaya hatta kullanılır okunabilir hale getireceğiz. Hmm. Ee, bir de bu dergilerin... Ee, okunması ile ilgili bir durum var. Yani hı hı. çıkarılması evet bu biraz daha senin tarafından bir e, kısmı hı. ilgilendiriyor. Ee, ama mesela hani böyle çok kitap okumayı seven, işte şiirler okuyan vesaire falan. Bir, her bir okuyucunun dergiye merakı oluyor mu? Ya da işte sadece biraz da üreten insanlar mı bu dergilerle hı hı. daha çok ilgileniyor? Yani hani yine benim alalım hep gidiyor aklıma. Hani bizdeki çok hani daha şey bir alan olduğu için, özelleşmiş hı hı. de bir alan olduğu için. Gerçi ne merakısı var mimar olmayıp okuyan illaki vardır vardırım. Ama hani bu edebiyatta biraz daha farklı bir şey. Her okurun edebiyatla bu kurduğu ilişki nasıl, pardon dergilerle kurduğu ilişki nasıl oluyor? Öncelikle ben hani ilk dergi ve gazete aslında süreli yayın okuyuş şeyimi anlatayım. Hani ben ortaokulda, e, ortaokul yıllarında e, okula giderken her gün şey uğrardım, e, markete uğrar, oradan mi aladım. Çünkü kupon biriktiriyorum. hı. -hı. İşte bu da mesela bir süreli yayın takip evet. sebebi yani kupon biriktiren bir çocuk. PR şekli ama kesinlikle yani. Kesinlikle hemen sonrası lise yıllarında da şey yanında poster veriyor diye dergi alıyorsun yani. <gülüyor> evet doğru. Yani bütün bunlarla başlayan bir süreli yayın takip alışkanlığı oldu. Ee, hemen ardından tabii artık e, hayata dokunmaya hayatın içine geçmeye başlayınca insan yavaş yavaş artık edebiyat... ...ben edebiyat tarafına tutunmaya başladım. Biraz daha kültür, sanat... ...işte medya, toplum... ...kültürel çalışmalar... ...biraz bunlara yakınlaşmaya başlayınca... ...tabii ki... E, ...aslında... ...o, o takip küçük işte bir kupon için takip ettiğin... işte ...sevdiğin televizyonu veren bir... ...gazeteyi takip ediyorsun... ...ama artık büyüdükçe artık sevdiğin... ...birçok şeyi veren birçok dergin olmaya Hı -hı. başlıyor. E, şimdi dergiler okunuyor mu? Oraya gelirsek dergiler... E, Okuyan okuyor diyeyim yani şunu söyleyeyim. çünkü mesela bir yani örnekler üzerinde. insanlar hani çok sevdiği bir romanla ilgili ne eleştiriler yazılmış Tabii. diye merak eden insan kitlesi hmm. hani ne kadar var ne Var kadar. diye umut ediyorum çünkü ben <gülüyor> yazan taraftayım. İşte, evet hani senin bunu <gülüyor> evet. kestirmen ne kadar. Yazan taraftayım aslında şey. Ama hani tepkileri de alantsın bir taraftan şimdi yani. kesinlikle. Okuyucu kesinlikle. yorumlarını vesaireyi. Ben aslında işin üç tarafındayım da diyebilirim yani hem okurum. Hı hı. Hem o dergilerde yazıyorum hem de aslında yayıncılık tarafındayım. İşin yayıncısıyım da aynı zamanda. Yani kitap yayıncılığı tarafında. O yüzden e, baktığımda ya gerçekten edebiyat tutkunlarının edebiyatı nasıl tüketeceğini... ...gerçekten bu bir tüketilecek bir şey sonuçta. Bir ürün sonuçta yani hı hı. her ne kadar hani biz onu çok soyut temellerde tartışıyorsak da edebiyatı... E, ...bu bir ürün sonuçta ve bu ürünü tüketmeden önce... Ya ben ne okuyacağım? Ya bak işte bu adamın çevirilerini ben çok seviyorum. İşte onun bir çevirisi var. Hı hı. Acaba önce şu yazıyı okusam. Ama tabii şöyle de bir şey var. Ya bu kitap eleştirisi okuma konusunda... Bu kitap eleştirisini kim yazıyor? Evet, bir de o var. Evet o da var, var değil mi? Belki de şimdi oraya geleceğiz yani. Evet oraya yani. geliyoruz yavaş yavaş. Yani ee, çünkü bu dergilerde her şey yazılıyor baktığımızda işte tanıtım yazıları yazılı, eleştiri evet. yazılıyor, bir geçeriz birazdan okunuya yani girmeyeyim... Yani sadece fazla. reklam da yazılıyor şey gibi. Kesinlikle. Hatta geçelim yani, atlayıp evet, durmayalım. Eleştiri mevzusu Hı -hı. benim de hani bu aralar böyle biraz meraklı olduğum sanat ve de bir e, mimarlık üzerinden meraklı olduğum bir şey ama ee, geçen bir dersimizde konuşurken işte Evrensel Kütür'deki bir yazı üzerine tartıştık. Tam hani hatırlamıyorum ama şöyle bir şey geçti. İşte artık e, eleştiri yazılarının böyle sonluk. yani hani buyurun ne alırdınız? Sizin istediğinizi verelim, beklediğinizi verelim. Canınızı çok sıkacak ya da beğenmeyeceğiniz bir lezzet sunmayalım ama... ...dönüyor diye bir evet. eleştirinin eleştirisi vardı. Sen bu konuda ne düşünüyorsun? Bu çünkü dergileri de çok etkileyen bir şey. İster dijital dergiler hı hı. olsun... Hı hı. ...ister basılı dergiler olsun. Şimdi aslında baktığımızda... Ee, ...hani... ...bu dijitalleşmeye belki birazdan geçeriz. Hani öncelikle ben şeyden bahsetsem... ...bu eleştiri konusu hı hı. soruna cevap versem... ...orada şimdi... E, baktığınızda iyi eleştiri var mı? İyi eleştiri nedir diye baktığımızda evet tarihimiz boyunca, işte, edebiyat tarihi boyunca gerçekten iyi eleştiriler var. Hı hı. E, günümüzde de bunun yapanları olduğunu düşünüyorum. Hani ki direkt isim de verebilirim. Direkt işte Semik Gümüş olsun. İşte daha geçen hafta mesela Murat Gülsoy'un harikulade bir e, Orhan Pamuk eleştirisini okudum. Yani düşün hani ee, bu insanlar aynı zamanda bir arada iş yapan da insanlar Bunlar aynı zamanda dost olduğunu düşündüğüm insanlar Bunlar bir arada olan insanlar ama iş eleştiriye gelince son derece usta Son derece e, hani mesela Murat Gülsoy'un ben o okuduğumda Gerçekten de bir hani bir book review nasıl yazılırın Hı -hı. Şeyin dersini vermiş o da Yani aslında burada biraz şey açısından bakabiliriz İşte evet bakıyoruz kitap eleştirileri ...kitap eleştirisi adında aslında tanıtım yazıları... dediğim gibi bir şef son kıvamında yazılar var. Hı hı. Bir taraftan gerçekten bu Murat Gülsoy'un yazısı gibi dediğim... ...aslında e, hala bunu iyi yapabilen... ...gerçekten hani oldukça insan var... ...o kadar şey yapmayayım, karamsar konuşmayayım. Ama yani bir şey çıkıyorsa, kitap eki çıkıyorsa... ...kitap ekinin o haftaki sayısında... E, Atıyorum 10 yazı varsa 10 yazıdan gerçekten yarısından fazlasında bir sipariş tırnak içinde. Sipariş yazı olayı maalesef ki maalesef var. Ee, ha şunu da söyleyeyim. Sipariş yazı belki de bir yöntem ama yazı iyi mi? Sipariş edilen yazı iyi mi? Oraya baktığımızda da karşımıza şey çıkıyor. Hani e, aslında bir sanatçının özgürlüğü bir de aslında eleştirmenin özgürlüğü diye bir şey var. Yani bu eleştirmen... ...şimdi şu soruyu sorabiliriz... ...eleştirmenin özgürlüğü... ...eleştirmenin her şeyi eleştirecek diye... şey ...sanatçının özgürlüğünü kısıtlayacak mı? Hmm, o nasıl oluyor mesela? O şöyle oluyor diye düşünüyorum... ...hani... ...şöyle bir şey... ...diyeyim ki ben bir kitap çıkardım... ...sen benim arkadaşımsın... Hmm. ...ve e, sen gerçekten Halil arkadaşın diye... ...Halil'i kırmamak bağ ...ve yani ne bileyim işte yazı yazdığın... ...yazı yazdığın mecradan telif alıyorsun diye... Hmm. E, ve yayın evine yakın birisin diye bu kitabın sadece o şef karsonluğunu yaparsın belki. Kitap eleştirisi yapmazsın. Bu aslında nedir? Bir eleştirmenin özgürlüğünü kısıtlayan bir evet, şey. Evet hatta belki bir süre sonra böyle tercih edilen kişi olacağını falan evet. da hesap ne için yaparsın yani. Bunu sanatçının özgürlüğünü kısıtlamamak için yaparsın. İşte bu noktada bu eleştirinin bugün geldiği noktayı aslında tartışmalısın. Bu zeminde tartışmak gerekirdi. Hani aslında baktığımızda iyi ne gerektirir diye baktığımızda e, öncelikle bir duyarlılık gerektirir. Yani bir edebiyat duyarlılığı gerektirir. Hı hı. Okuduğun metni ya bu Halil'in kitabı değil. O bir edebiyat metni hı hı. veya aslında yine Halil'in kitabı olarak da bakabilirsin. Halil'in yazarlığını eleştirirsin. Evet. Ama arkadaşın halil değil. Evet, durduğunu yani ilişkiyi tanımlamakla ilgili bir şey senin başka Esinlik. bir ilişkin olabilir <gülüyor> ki çok doğal <gülüyor> vardır. Hatta çok keyifli özel <gülüyor> anlar yaşadığın birisidir. <gülüyor> e, ama senin oradaki kimliğin bu sefer başka bir kimlik oluyor ve o ilişki çeşidini tanımladığın <gülüyor> sürece aslında o duyarlılığı göstermen gerekiyor. Evet orada işte dediğim gibi biraz edebiyat duyarlılığı gerekiyor. Edebiyat duyarlılığı yüksek olması gerekiyor eleştiri yapın insanın. Aynı zamanda dilinin iyi olması gerekiyor. Yazı ustalığının biraz daha yüksek seviyede olması gerekiyor. Tabi bu hemen olacak bir şey değil. Yaza yaz. Hani ben şunu söyleyeyim. Ben burada kalkıp çok iyi bir eleştirmen olarak bu şeylerin belirtmiyorum. Sadece iyi eleştirmenler tanıyorum diye burada konuşuyorum. Hani bir yaklaşık 9-10 yıldır kitap eklerine dergilere, bloglara yazan biri olarak hani hala mesela ben çok çok iyi bir kitap eleştisi yazdığımı düşünmüyorum. E, hatta belki bir süre geçtikten sonra kendi dönüp kendi yazıma bakarım. Ya ben çok gerçekten dediğin tabiyle şefkar sonuk yapmışım ya kitaba. Dediğim yazılarımda oldu benim. Çünkü bazen ee... bazen o belki üründe hani edebi edebi ürünle kurduğun hı hı. İliş, duygusal bağla da ilgili. Kesinlikle oldu, çok demiş. önemli. Yani hani bir kitabı çok seversin, yazarını çok seversin. Konu gerçekten kitaptan beklentini karşılamıştır. Ama öyle bir duygusal bir havaya giriyorsun ki ya ben kitap eleştirisi yazıyordum ama kalktım işte hani şey gibi Facebook'ta işte bir şey paylaşmışsın altına yazılan yorum gibi yani bir kitap yaz, yazdığımı görüyorum bazen. O yüzden e, bu biraz da aslında yazı gücü gerektiren bir şey, duyarlılık gerektiren bir şey ve kafanın biraz işlemesi gerekiyor aslında. Hani bu edebiyat konusu her ne kadar biz işte bu soyut tarafını konuşsak da soyut temelli sürekli edebiyat tartışsak da edebiyat da sonuçta bir e, teorisi kuramı olan bir alan. Hmm. Yani o yüzden biraz o alanda biraz kuramsal bilginin de son derece işte bir donanımlı olman gerekmiyor. Ama yine de bir şeyleri bilmen, bir şeyleri bilmek için çaba sarf etmen gerekiyor. Her alanda olduğu gibi. Hı hı. Yani i̇şte örneğin mesela yine direkt bir karşılaşma yapalım. Sinema yazısı, iyi bir sinema yazısı yazmak için sinemacı olman gerekmiyor hı hı. diye düşünüyorum. Ama yine de hani... Bir film izlemiş, bir dağarcığa tır, sahip tır, olmuş, tır. belli bir birikime sahip ya da onu okuyabilen Hı -hı. ki hani anlattığında başka birilere bir Hı -hı. şey aktarabilsin gibi bir durum. Evet. Ee, bugün edebiyattan konuşuyoruz diye bizim için şarkılar seçtin. Evet. Sabahattin Ali şiirlerinden evet. böyle bir seçki gönderdin. Evet. Sonra ben onun arasından seçtim. Böyle çok işteş bir seçim Hı -hı. oldu. Onur duyuyorum <gülüyor> Sabahattin. Ee, benim meskenimle başlayalım. Sonra bakalım neler çalacağız. İyi dinlemeler. Başında saçlarım vardır, delir rüzgarlarım vardır. Ovalar bana çok dardır, terim meskeli. saholum bende uzak benim meşkerim Allah'la dur da Allah'la dur da Allah'la dur sert taşları, evetli ötler kuşlar, göğe kımdır başları benim meskenim Tekrar merhaba Açık Radyo dinleyicileri Sanat Hayat programına devam ediyoruz. Konuğumuz Halil Türkden'le birlikte edebiyatı, edebiyat mecralarını, dergileri, eleştiri vesaire vesaire birçok şeyden konuşmaya <gülüyor> çalışıyoruz. Ee, en son eleştiriden bahsetmiştik ee, ve dergileri konuştuk. Ee, biraz da böyle... Hani bu işin medya değişen medya e, ya da edebiyat mecralarını kullandığı medyalar <gülüyor> onların bugün geldiği noktalar bu konuyla ilgili böyle bir şeyler söylersek. Tabii. şimdi baktığımızda zaten hani medya e, Medya zaten hani kendi başında kendi or şey olan bir organizma Aslında doğası olan bir organizma ve oraya baktığımızda Medya zaten hani kendisi daha şey alışamazken Hani ya ne oluyor dijital neler getirdi hani hı hı. şunu söyleyeyim medya zaten kendi dijitalleşmesini daha kendisi anlayamadan kavrayamadan hı hı. zaten dünya değişmeye başladı yani bakıyorsunuz işte e, e, bir anda medya gerçekten bu işe yarar mı diye biz iki kelam etmeden e, şey patladı toplumsal olaylar patladı evet. bir anda orada bir siyasi bir kullanımı çıkmaya ortaya çıkmaya başladı toplumsal bir kullanım ortaya çıkmaya başladı hı. Daha sonrasında bakıyorsunuz ya gerçekten bu medya devrimleri yapacak mı, dünyayı değiştirecek mi derken hiç de öyle olmadı. Bir yanda aslında bu e, işin reklam, pazarlama ve aslında denetleme, gözetleme mekanizmasının bambaşka bir hal almasını sağladı. Evet. Kolay manipüle edilebildiği için kesinlikle. olabilir mi? Ve kolay kontrol edilebilir evet. bir şey. Yani baktığınızda e, hani her şey bence hani şu Big Brother'da... İşte Orwell'in o harikulade eserinde mesela son derece yalın bir anlatımı vardı bence o şeyin. Evet. Denetleme, gözetleme mekanizmasının. Ama artık bu dijitalleşmenin yeni mi dediğimiz şeyin bence aslında kontrol etmesi çok kolay. Ama sanki içinde böyle gidilmesi veya gittiğiniz yolu bulmanın çok zor olduğu bir yer olduğunu düşünüyorum. Hani e, şuna benziyor, e, siz her ne kadar bir özgürlüğünüzü kullanacak bir gedik bulsanız da, hmm. da, ona bir ifade özgürlüğü demeliyiz herhalde. İfadenizi özgür bir şekilde kullanacağınız bir gedik bulsanız da sizin o gediye ulaşımınızı sağlayan bütün kaynakların e, bir hakimi var. Maalesef hani bu kadar karamsar konuşmayayım ama yani bu medya henüz bunu kavrayamadan, medya henüz... Ya biz dijitalleşiyoruz da ne olacak bu dijital nereye gelecek derken işte insanlar e, ifade özgürlüklerini bir araya gelebilme birbirinin bilgilendirme özgürlüklerini kullanarak bir şekilde bir yerlerde bir araya geldiler. Devrim başlığı altında bahar başlığı altında hareketlere katıldılar. Hı hı. Daha sonrasında bakıyoruz bu medya zaten hani bu hareketler 2-3 yıl sürdükten sonra hemen e, işte sosyal medyanın artık o pazarlama kısmının e, insanları biraz daha... O aslında marketing dediğimiz o dünyaya çektiğini gördük. Ee, ama daha sonra da şunu gördük aslında biraz sular duruldu sanki bu yeni medya dediğimiz şeyde Sular durulunca da aslında işte yeni yeni mecralar ortaya çıkmaya başladı. Ne vardı ilk zamanlar? İşte bu chatleşme araçlarından işte daha sonra işte sosyal medya döndük. Facebook'u, Twitter'ı bunlara döndük. YouTube aynı şekilde. Ama bunlardan sonra da şu an adını hatırlayamadığım... ...hesabım olmayan birçok şey var... ...sosyal medya mecrası var... ...hani şu an belki biz en çok Instagram'ın, Facebook'ın... ...Twitter'ın biliyoruz ama evet. yani... ...daha nice mecra var çünkü gerçekten bu son derece... E, ...yöntem gerektiren bir şey... ...sen Hı -hı. işte bir yazılımcı ol... ...hani şurada herhalde... ...bu tarz bir program yazmanın... ...çok vaktini almaz eminim yani... Evet. ...bir gecede halledersin yani... E, ...bu şekilde aslında... ...bir inisiyatif gerektiren bir şeyi aslında... ...dünyamıza getirdi... Hı -hı. ...yani... ...insanların bir şey üretme inisiyatifinin... ...kendisine geçtiğini gördük. Hı hı. O yüzden... E, ...ama tabii ki bu inisiyatifi sağlayan, kontrol eden... ...dediğim gibi bir evet. güçler... Ya ...bir de var. reklam... E, ...mecaz tarafı, yani ...reklam alanı hı hı. tarafından o kadar çok kullanılmaya başlandı ki... ...o dediğim bir sürenin sosyal... ...adını bile bilmediğimiz sosyal site... ...aslında reklam alabildiği kadar var oluyor. Hı hı. Daha çok tıklandığında var oluyor. Yani şey... ...programlar bile var. Araba motorunda bir kelime arandığında onu daha yukarı taşıması için yazılmış programlar falan var ya da işte e, twitter üzerinden yazılan e, tweetlere bakıp işte oradan atıyorum mesela itülü olup itülü olan kadınlar işte bir yıl içinde en çok e, atıyorum işte kırmızı e, renkten bahsetmişler Hı. işte o zaman moda dünyası ne yapıyor trendi ona göre belirliyor falan filan gibi böyle hiç aklını almayacağı bilim kurgu gibi şeyler bana evet. çok enteresan geliyor ama var yani böyle bir yönetim tarafı da kesin korkutucu ama bir yandan tabi biz bunu kullanmaya başlayınca gündelik hayatlarımız hiçbir şeyden korkmuyoruz yani. Şunu söyleyeyim iki dakika bir şeyden korksan bir tweet atıyorsun... ...140 karakterde korkunu geçiriyorsun yani. Evet yani korkunu geçirdiğini zannediyorsun ya da... ...akşamda başka bir algı yönetimine maruz kalıyorsun. <gülüyor> hani bu son zamanların en trend şeyi olan algı yönetimi konusu da... ...medya üzerinden çok kolay ilerliyor. Kesinlikle işte burada baktığımızda aslında edebiyatla nasıl öpüşüyor bunlar? Evet. Şöyle öpüşüyorlar. işte edebiyatın konuştuğumuz gibi hangi mecraları vardı? İşte dergiler vardı, kitaplar vardı... Zaman zaman fanzinler vardı. Biraz daha basılı yayınlar. İşte basılı yayınlardan sonra dijitalleşmeyle beraber aslında insanlarda bu yayıncılık inisiyatifi dediğimiz şeyin aslında bireye geçtiğini görüyoruz. Hı -hı. Yani bu yayıncılık inisiyatifinin bireye geçmesi demek işte asla iki dakika sonra bir blog açar. blokta blogda e, hiçbir kitapta hiçbir dergide yazamayacağı ağır bir eleştiriyi haline orada giydirir. Mesela, ne onu da o gece bir sürü insan kesinlikle paylaşır. Kesinlikle. Bütün dünya onu görür. Bırak. Yani bütün evet. dünyanı görür. Ve ee, gerçekten hiçbir dağıtımcının başaramayacağı bir şeyi başarır. O yüzden e, bu gibi etkileri var elbette. Ama tabii bu edebiyattaki verimine baktığımızda bunun e, aslında insanların e, her yerde kitap yayınlayamaması, her yayıncıya kitabını yayınlatamaması veya her yazdığının yayınlanamaması. Zaten böyle bir şeyin mümkünlüğü yok. yok. Hani herkes her yazdığını kitaplaştırmaya kalksa herhalde. Bayağı çok olurdu. Kitaptan geçilmezdi herhalde. Bir ağaç kadar kitap sayısı olurdu. Ee, yani diyeceğim o ki biraz bu e, sanki biraz birbirini örten bir şey bu. Yani bu edebiyat... Edebiyatın aslında bu yeni medya dediğimiz mecralarda ne kadar verimli olabildiği... ...bu mecraların edebiyat için ne kadar verimli kullanılabildiği tartışılır tabii. Biraz önceki şey gibi, kitap ekleri ve dergiler gibi. Hı hı. Var elbette güzel mecralar var. Hatta hemen isim de verebilirim Hı -hı. istersen. Hani işte benim her gün baktığım bloklar sabit fikir olsun, edebiyat haberi Hı -hı. olsun. İşte bir 18 blok var. Hani bunların hepsi mesela hani e, her gün benim girip yazı okuduğum yerler. Aa bugün kim ne yazmış diye baktığım yerler. Yani e, yine aynı şekilde egoist okur. Yani bunların hepsi aslında birer... Hmm, bir anlamda biraz kendi alanını da yaratabilmiş. Evet gündelik edebiyat tüketimin ya. Evet. Öyle bir şey yani Hı -hı. gündelik... Yani her gün bir müzik dinlersin herhalde Yani insanlar herhalde o gün açar Çok yoğun bir gününde bile en azından bir şarkı dinler Youtube'a girer ve bu da öyle bir şey diye düşünüyorum Hı -hı. Ama bir yandan da Hani ya bir takım imkanlar getiriyor Beraberinde ama Hani bu kontrolsüzlüğü Bir denetim gibi değil de Hı -hı. Yani Bir yandan da kontrolsüz bir sürü yayın Dolanmaya Hı -hı. başlıyor etrafta evet. Bunların ne kadar edebi olduğu e, Yani kimler yazıyor, kimlere ulaşıyor. Ee, gerçi bunların ne kadar edebi olduğunda kimler karar veriyor. Ve ne kadar ebedi olduğunu. Evet. <gülüyor> Çünkü şey hani bunlar genelde işte en başında bugünkü sohbetin en başında şey demiştin yani bir hevesle başlayan işler. Hı -hı. O dergi iş. Aslında ona çok benziyor bu blog işi de. Yani bir hevesle yazıyorsun. Bir hafta boyunca güzel yazılar yazıyorsun. Bazılarını günlük gibi yazıyorsun. Bazılarını ...yeni bir aşktan çıkmışsın... ...şiirler yazıyorsun... ...bir şeyler yazıyorsun... İyi de bunun sürekliliği bir yerden sonra olmayacak... ...bakıyorsun son girilen yazı tarihinde bakıyorsun... ...dört ay önce gelilmiş yani... E, ...aslında bu da süreklilik isteyen... ...ilgi isteyen... Evet. ...gerçekten özveri isteyen... ...en başta konuştuğumuz gibi... ...yaptığın işi sevmekle alakalı bir şey... ...gerçekten bunu başaran çok iyi bloggerlar var... Ee, Yoksa hepimizin bir tane şu an gizli olan blogspot hesabı vardır herhalde. Yıllar öncesinden vardır, kalmış, tabii. açılmış ve şu an çok Neyse, ortalarda dolanmıyor. Da, <gülüyor> isimlerimizi de çıkabilir. Çok benimki gizli o yüzden gözükmez için rahat. Hı, kendi ismini açmadın. <gülüyor> Yok açtım da gizli yani bir şey vermem gerekiyor. İzin vermem Hı, gerekiyor. Tamam. Kötü bayağı Eyvah çünkü. ben izin vermedim açık. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Ee, yani böyle hani aslında biraz... Ee, bu blokları aslında kontrol edecek hiçbir mekanizma yok. Ya kontrol edilmesi de gerekiyor mu? Bu da bir soru yani. Bence hani... gerekiyor. Evet, sen hani bir bir yandan da üreten bir insan olarak bu kontrolsüz ve kalitesiz Hı -hı. üretimden yanlış şikayetçisin. Ama evet. birileri de okuyup bayılıyorlar yani belki de falan. Ama bu da işte belki yani doğru e, mecra yönlendirilmemekten mi kaynaklanıyor? Hı -hı. E, doğru adres göz ...terilmemesinden mi kaynaklanıyor... ...hani zamanında eğitimcilikte yapmış biri olarak... Hı -hı. ...hani medya alanında yaptın Hı -hı. sanırım Hı -hı. sen Hı -hı. ama... Hı -hı. E, ...belki hani bu konuda da bir şeyler söyleyebilirsin... ...aslında şöyle bir şey... ...burada hani çok tehlikeli bir şey var... ...sınır var, sansür sınırı var... ...yani Hı -hı. şimdi kalkıp ben işte şakasına diyorum... Işte ...herkes yazmasın diyorum ama yani... ...şimdi bu insan... ...şimdi öncelikle önünde kullanması... ...özgür olan, ücretsiz olan... ...serbest olan bir alan var... ...medya, Hı -hı. internet... E, ...açacak bilgisayarı... ...internete bağlanacak ve... direkt oradan bir blogger şeyinden... ...blog hesabından sitesini açacak yazısını yazacak... ...bu insanın ne yazdığı hiç kimseyi... ...kendiden başka hiç kimseyi ilgilendirmiyor gerçekten... E, ...bir yere kadar... ...ama... <gülüyor> ...baktığınızda hani... E, ...bu içerik kısıtlanmalı mı... ...ya da bir şekilde ön, önüne geçilmeli mi... E, ...şahsi fikrim... E, ...bunun mutlaka bir denetim mekanizması olması gerektiği... ...bu elbette özgürlük alanı... ...bu elbette bir ifade özgürlüğü gerekten bir şey. her bir en iyi yazarım bile... ...kitabının editörü var ise... Hı hı. ...yani bu bir editten geçiyor ise... Evet. ...çünkü bir edebi üründen hı hı. bahsediyoruz... ...ortaya çıkacak olan ve okuyucuyla hı hı. buluşacak olan... ...bu gibi bir denetim yani... ...hani böyle denetim biraz korkutucu bir kelime oluyor sanki evet. ama... Yani ...belki de evet bende de öyle bir şey varsa... içinde demek ki <gülüyor> o çıkıyor ortaya... ...ama şöyle de bir şey var... ...bunun ne geçilmez zaten hani bu teknoloji zaten bu, bu internet teknolojisi dediğimiz şey zaten hani buna maalesef şey yapmayan bir şey önüne geçilmesine izin vermeyen bir şey evet kalkıp biri Twitter'ı yasaklıyor ama yani senin isteğini yasaklayacak olan gene yukarıda kural koyucular yani ...ben kalkıp işte Aslı çok kötü yazıyor... ...Aslı çok kötü bir eleştirme... Yani işte ...veya benim kitabım hakkında çok kötü şeyler yazmış... ...ne yapayım ben bunu... O, ...olsa olsa eklerim herhalde isteni... ...başka yapacak bir şeyim yok yani hmm. o yüzden... ...bunun biraz henüz hani şeyin... ...sınırlarının daha... ...zaten dijitalleş... ...dijital dünyanın zaten sınırları... ...hani bu kanun yasaları falan... ...bunları bile daha henüz net değil... ...her şey full olan bir dünyada yaşıyoruz... ...o yüzden bu konu bana çok şey geliyor ya... ...çok böyle gri geliyor... Hmm. Ama bir yandan da hani şu an hala dönüşen bir süreç. <gülüyor> Senin dediğin gibi hani <gülüyor> yerine de tam bulmadı. Belki o evet. da hani arıyor hala. Ama hani birçok dergide <gülüyor> bastığı halde hatta gazete eki de olabilir. <gülüyor> bastığı halde bir de ayrıca dijitalini yayınlıyor. Hı -hı. Buna ihtiyaç duyuyor. Çünkü bazı insanlar sadece buradan Hı -hı. takip ediyorlar. Bu tabii şunu da getiriyordu. Yani önceden bunu internet yayınladığında belki para kazanamıyordu Hı -hı. ama artık işte o site reklam aldığında para da kazanmaya başlıyor. Hani öyle bir şey de oluyor tabii. bir yandan. Çünkü çok yani sonuçta bilir şey bundan para kazanıyor. Yani bu da çok doğal bir şey. Profesyonel bir de işte yapılıyor. Ee, böyle bir şeyde ihtiyaç duyuyor. Tabii ki ama bunlar işte dediğim gibi hani bir yere kadar etkili olabileceğini düşünüyorum. Hani mesela bir de şöyle bir tartışma var. Şimdi sen bu reklamı deyince aklıma şey geldi. Kapanan basılı gazeteler, dergiler bir yandan da yükselen. Direkt dijitale döndüler Kesinlikle. mesela. Kesinlikle yani şu an bakıyorsunuz işte radikal mesela gerçekten radikal kitapla devam ediyor. Hı hı. Ee, ama tabii rakamları şeylerini bilmediğim için buradan çok Ama çok satan bir gazetenin da... eki olarak da çıkmıyor mu şu an? Evet. Değil mi? Evet ama işte hani şöyle de bir şey var. Bu dergi aynı zamanda kitap 2 aynı zamanda bir abonelik üzerinden insanların kapısına da gidiyor hmm. mesela artık. Hmm. Yani diyeceğim o ki biraz aslında bu e, dijitalleşme ne medya uzmanlarının e, baktığınızda aslında yeni medya bölümü mesela ülkede kaç üniversitede var? Yani daha yeni yeni bu bölümler açılmaya başlandı. Yeni medya alanında yazılan makaleler yapılan araştırmalar daha çok yeni. Hı hmm. hı ve aslında işin e, birçoğu için konuşacağım birçoğu hepsi değil ama birçoğu e, aslında kuramdan değil örnekler üzerinden evet, biraz deney deneyimlerden yani aslında, tutup tutmadığından gibi evet aslında baktığınızda yeni medya araştırmalarının bir tümevarım mantığıyla gittiğini aslında e, ilerlediğini görüyoruz çünkü insanlar da tanımıyor bu teknolojiyi evet. ya baktığınızda beş yıl önce işte Mısır'da olanlardan sonra insanlar ya bak bir de bunun böyle şey, bir etkisi varmış evet. toplumsal bir etkisi varmış dedi ve aslında örgütlenme dediğimiz şeyin aslında bir aracı olarak hmm. gördü. Araştırmalar öyle arttı. Yani o yüzden e, biraz bu alanın e, ekonomik toplumsal işte hukuksal olsun aynı zamanda edebiyat alanında da e, biraz muallakta bir alan olduğunu düşünüyorum. Hmm. Ama tabi dijitalleşmenin biz yayıncılara diyeyim farklı şeyi var. Hmm. Farklı etkileri var. Hı hı. Yani işte bir e-kitap teknolojisinin, e, bu edebiyat ürününün aslında dijitalleşmesi, e, bu gibi aslında daha yolu açık olan alanlar var. Hı hı. Bunlardan mesela neden bahsedebiliriz? İşte bu e, sanırım yılını tam hatırlayamayacağım da 80'lerin başında da ortasında olması lazım. Hiper roman diye bir şey ortaya çıktı. Hmm, bu hipermetin aynı zamanda şeydi hani yazılı, sesli ve görüntülü bir hmm. aslında bir adı ve bu aslında edebiyatta bir roman türüydü. Yani bu hipermetin hiper roman dediğimiz şey ama zamanla tabi ee, bunun formu değişti. Daha iyi e-kitaplar daha iyi dijital formlar ortaya çıkmaya başladı ama tabi bunu şey olarak görebiliriz herhalde. Hani bu elektronik ...anlamda edebiyatın ilk Hı -hı. örneklerinden biri olarak görebiliriz. Ama tabi bugüne geldiğimizde bugün e-kitap alanında e, birçok yayın, yayın evinin, hani evinin kalburüstü yayın evinden bahsedersem... bize 80-90'ının gerçekten e-kitap artık teknolojisine girdiğini evet. görüyoruz. Ve e, tabi bunda da e-kitap demek PDF mi demek yani bir, bir, bir, e, bir de bir e, yandan belli bir teknolojinin <gülüyor> de gelişmesi yani Mesela o kitap okuy okumak için aldığınız <gülüyor> cihazlar ...ilk zamanlarda daha pahalıydı. Yani Hı -hı. sen e-kitap diye bir şey alacaksın ama onu okumak için de alacağın cihaz pahalı. E şimdi ne oldu? Onların bir sürü muadilleri vesaire bir şeyleri çıktı. Daha çok kişiye ulaşmaya başladı. Elimdeki bilgisayarımı kucağımda taşıyamayacağıma göre öyle bir cihaza ihtiyacım var. Ve bu cihaz daha çok insana ulaşınca biraz teknolojiyle de doğru Hı -hı. orantılı olarak belki e kitaplar Hı -hı. da ...biraz çoğalmaya başlayacak... ...biraz da alışkanlıkla ilgili bir şey... ...yani ile kalemle o, okuyamayan... ...kalemsiz okuyamayan insanlar için... ...gerçi o da var işaretliyorsun falan... ...orada da ekrandan falan ama... ...tabii insanlara bir de şey var... ...hani bu kitaplık kokusu... ...kitap kokusu... ...evet ama taşınırken Çıphane. büyük bir eziyete de dönüşüyor yani... ...şu an ben taşınıyorum mesela... ...biliyorum bildiğim için özellikle <gülüyor> söylüyorum bunu... ...bütün gece kitap kollidim yani... ...yani bir de onları taşıyıp geri <gülüyor> tabii, açması var tabii, sonra... Yani bir Kindle her şeyi hallederdi ama evet. şin şakası yani bu biraz aslında şey var tabii ben burada şey yanlısı değilmiş bir şekilde hani bir dijital mi seversin nostaljimi seversin bence bir yan hani bir taraf olmaya evet. gerek yok hani e, sonuçta bir soyut bir şeyden bahsediyoruz edebiyat soyut bir şey ve bu edebiyattan yola çıkıp geldiğimiz edebiyatın bu kendini bulduğu vücut bulduğu mecraları konuşuyoruz ve hani basılı bir şeyde e, aranan anılar, beklentiler ...onun tatmini çok daha farklıdır... Dijitalde hı hı. çok daha farklı. ...biz hı hı. dijital ediyoruz, alışkın olmayan bir... ...çevre olarak... E, ...biraz zaman verelim diyorum... ...dijital dünyaya ve yeni <gülüyor> medyaya... E, ...verelim... E, ...bir yandan da... ...şimdi arada konuştuğumuz şey geliyor aklıma... E, ...edebiyatın konuşulduğu alanlar... Hı hı. ...işte dergiler olabilir... ...söyleşiler hı hı. olabilir... konferans, açık kapalı konferanslar olabilir... Ee, ...bir de sen de zamanında yapmış biri olarak... ...radyo programları olabilir... Hı hı. ...çok akılda olan örnekler var... ...birçok edebiyatçının yaptığı... Ee, ...hem biraz radyonun bugün durduğu yer... ...bu arada radyoda dijitalleşiyor... ...yani evet. hani hala frekans çok pahalı bir şey... Hı hı. ...ama... E, Artık e, internet üzerinden de yayın yapılabildiği için frekans belki eskisi kadar çok önemli bir şey olmamaya başlayacak artık. Hı hı. Avrupa'da e, arabalarda e, internet radyosu ya yani internet üzerinden radyo dinleyebileceğiniz bir takım teknolojiler falan geliştiriliyor frekansı hiç gerek kalmadan. Hı. Varmış böyle şeyler. E, hı hı. Yani radyoda mesela edebiyat konuşmak nasıl bir şeylerdi bundan belki 40 sene önce, 10 sene önce ve bugün? Açıkçası radyo edebiyat konuşmak benim için biraz önce konuştuğumuz hani gidip bir blok açmaya benziyordu. Hmm. Ee, keşke beni birileri engelleseydi. <gülüyor> Kaç yıl yaptın programı? <gülüyor> Kaç yıl yaptım. İşte hani on beş bir kayıtlarla geçti. Ama in onun dışında da o beş yıl bitince değişti. Bir, bir buçuk iki yıl arası kadar da bir canlı yayın tecrübemiz oldu. Ama tabii şöyle bir şey var. Yani e, bütün buradan yola çıkarak şimdi sen sorunca geriye bakıyorum ve ara ara böyle açıp bakıyorum eski kayıtları dinliyorum. ...yani... E, ...aynı aslında yazılardaki olan şey... ...ya ben çok kötüymüşüm ya... ...ben sadece orada... ...kendi kendime... ...kendimle dertleşmişim orada yani... ...diye böyle bakıyorum ama bazen öyle... ...öyle programlarda yapmışım ki... ...aslında bu dediğim gibi biraz Edebiyat Blue... ...yazmakla aynı şeye benzettim ben onu... E, ...bir bakıyorum... ...bir programı gerçekten... Ta ...kolombiya'dan bile dinleyen var... ...yani... Çünkü o da internet radyosuydu. Hı hı. Ee, i̇şte aslında orada biraz e, yeniden cesaret buluyor insan ürettiği şeyle. Radyoda edebiyat konuşmak benim için aslında dediğim gibi... E, şu anda yaptığım bir şey. Şu anda yaptığım gibi iş çıkışı gelmişim. E, güzel, keyifli bir edebiyat sohbeti yapıyoruz. Çünkü edebiyat... E, okundukça ve yazıldıkça çoğalan bir şey olduğu kadar biraz konuştukça da çoğalır. Genelde Hı -hı. rakı sofrasında çoğalır. Ama bazen işte böyle radyoda da çoğalır. Evet. Ee, ne güzel ne mutlu bize. Yani şunsun radyoda çünkü hani şeydim şey fırsatın da var. Ben genellik hani böyle erkek çok konsantre çok motive olmak gereken bir eser okumuyorsam hani mutlaka arkamda böyle tın tın tın tınlayan bir müzik vardır. Hı -hı. Hani benim radyoda program yaptığım zamanlarda da o o çok büyük bir benim için şeydi yardım ya bir şey okurken mutlaka arkada tıntıntı bir müzik giderdi böyle Yorulduğumda müziğin şeyi artardı ee, aslında müzikle edebiyatı konuşmak çok bana e, iyi hissettiren bir şeydi o halde bir parça dinleyelim hadi bakalım ben yine sana vurgunum yine Sabahattin Ali evet. şiirinden bestelenmiş bir şarkı iyi dinlemeler Annetme 是。 Tekrar merhaba Açık Radyo dinleyicileri Sanat Hayat programını artık yavaş yavaş toparlıyoruz Halil Türktenle birlikteyiz son kısma girdik e, mecralardan e, dijitalleşmeden bahsediyorduk e, biraz da bu dijitalleşme ulaşılabilirliği kolaylaştırdığı için hı hı, hı. E, başka avantajlar sağlıyor mu hem geçmişten hem bugünden hı hı. kıyasla yaparsak öncelikle şöyle düşündüm hani e, sanatın aslında bu edebiyatın, e, bu dijital dijitalleşme dediğimiz şey aslında... ...sanatın ve edebiyatın aslında biraz daha topluma yaklaşmasını... ...topluma aslında yıllardır, yüzyıllardır tartışılan meseleyi... ...sanat sanat için midir, sanat toplum için midir geygini <gülüyor> aslında... ...biraz daha kıran bir noktaya getirdi. Artık bunu tartışmaya gerek yok dedi. <gülüyor> Çünkü zaten e, sanat sanat içindir de diyelim diyebilirim ama... ...şu an önümüzde öyle bir metot var ki... ...sanat zaten ister istemez... ...toplum için olacak Hı -hı. zaten. Hani, yani ya da sanat işte... dediğin gün, sebepten ötürü. E, sanat ya da artık gündemini daha çok insanla paylaştığı Hı -hı. için... ...daha çok insanın gündemi haline getirebilmiş oluyor. Tabii ki. Ama orada şu hani şey, yanlış anlaşılmayı... ...tabii şey yapmak lazım hani... E, ...çünkü o yüzyıllar devam ediyor... ...dediğimiz tartışma zaten... ...sanat... ...hani o, o şeyin... İlhamını nereden alır meselesi ama tabii burada baktığımızda e, hiç bu tartışmaya girmeye gerek yok zaten bu şey, sanatın topluma yaklaşması dediğimiz şey dijitalleşme biraz yapıyor yani bütün mecralar işte sanat mecraları e, yine mimarlık blokları sen de bilirsin işte bu edebiyat blokları dijital dergiler birçoğu aslında insanların ulaşamadığı birçok şeyi hatta gidemediği bir sergiyi evet. bile gidemediği bir filmi bile ...aslında bulmasını kolaylaştırıyor... Hı hı. ...legal ya da illegal... tırnak içinde diyelim onu... ...çünkü baktığımızda şimdi aklıma şey geliyor... ...şu İtalyan Şahil Marinetti'nin Fütürist Manifestosu'nda da... ...yine bu çok üzerine durulmuştur... ...hani e, sanatın topluma yaklaşması... ...gittikçe... Bu, ...bu imkanlara daha çok gerçekleşiyor... ...işte Brecht'in... ...şey kuramı vardı... ...o şey, radyonun çift yönde olması hı hı. kuramı... ...aynı şekilde Vertov'un o kamerayı... ...bir elektronik bir göz olarak görmesi... Bütün bunlar aslında bunun bir işaretiydi diye düşünüyorum. Hı hı. E, ya da şöyle diyelim hepsi aynı umutla yola çıkmıştı. Sanatın toplumla buluşması umudla yola çıkmışlardı. Tabii onlar göremediler ama biz gördük. yani Onlar e, görmüşler Onlar öngördüler biz şu an görüyoruz. Hı hı. E, tabii bir de şöyle bir şey var. Bütün bunlarda peki medya medya medya peki medyanın edebiyatı nasıl bir etkisi var bütün bunlarla? Baktığımızda aslında biz e, eseri anlamanın, eseri hissetmenin ötesine geçiyoruz. Yani e, aslında eser, medya eseri, medya, pardon, edebiyat eseri, sanat eseri bu her neyse bizim yorumlarımızla ve bizim tercihlerimizle, bizim tıklama sayımızla evet. bambaşka bir şey haline geliyor. Hı hı. Yani bizim onu anlamamız, hissetmemizin çok ötesine geçiyor artık. Hı hı. O yüzden... Ee, bu tabii bir başka programın konusu çok büyük evet. bir konu. Yani medya edebiyatı nasıl etkiliyor? Evet bu bir... İyisiyle kötüsüyle birçok şey var burada Hı. yani. Yani belki okuyucu yönlendiriyor mu artık edebiyat dünyasını? Ya da edebiyat hı hı. dünyası bunun karşısında ne düşünüyor da yönlendirmenin yanında... ...bir de ayrıca kendisi toplumu yönlendirme vasfında devam ettirmeye Kesinlikle. çalışıyor diye. Bu bayağı Kesinlikle. uzun bir mevzu konusu. Son bir şey sana sorarak <gülüyor> e, bitirelim. Çok yavaş yavaş artık süremiz bitiyor. Hı hı. Hem seni nerelerden okumak, e, okuyacağını merak edenler için de belki bir yandan... Hı hı. E, ...bir yazar olarak da birçok farklı yerde yazdığın oldu. ...oluyor. Ee, bu nasıl bir şey? İyi bir şey mi? Rahatlatan bir şey mi? Bazen zorlaşan bir şey mi? Garip bir şey Hı -hı. mi? Bir de nerelerde yazıyorsun şu an güncel olarak? Şu an güncel olarak açıkçası kitap eklerinden gerçekten hani bazen çünkü şöyle bir şey. Kitap ekleri dediğimiz şey hepsinin ritmi süresi olduğu için senin yazma ritminin, okuma ritminin de aslında ona uyması gerekiyor. Ben şu anda ritmimi, yazma ve çalışma ritmi açıkçası Agos ...kitabın Ağustos'un Kirk adlı hı hı. bir kitap eki var... ...orada yazıyorum sürekli olarak... Ee, ...yine Varlık Dergisi'nde fırsat bulduğum... kadarıyla yazmaya çalışıyorum... ...yine bizim Güneş'e kitaplığımızın bloğu var... ...GK Blok orada yazıyorum... Ee, ...ve yakın zamanda da işte o... E, ...şu an tıklamaktan kaçının dediğim... ...bir bloğum var... ...onu biraz daha geliştirip ve biraz daha... ...orayı bir yapılandırıp orada yazmaya... ...daha doğrusu kitap eklerine yazdığım yazı... ...orada yazmaya çalışacağım... ...bunun dışında tabii ben her yerde yazıyorum aslında... Hı hı. ...bir yönette de sürekli yazıyorum... Hani, kedili bir şeyler var bu Kedili Hı. bir şeyler. Aa evet doğru onu unuttum. Evet, kedili bir dergimiz var bir de şimdi. Evet. Kedi ve diğer şeyler diye. Daha, ee, daha yeni bir dergi. Evet ikinci sayısı çıktı. Mart'ta üçüncü sayısı çıkacak. Orada yazacağım. Mart ayında kedi ve bağımsız aşk konumuz var. Bakalım Hı. neler olacak. Hı. Başımıza neler gelecek. Ee, öyle yazıyorum her yerde. Tabi bana ulaşmak isteyenler hani haliltürktörnetgmail.com adresine ulaşabilirler. Öyle. Peki. Teşekkür ederiz Halil. Ben teşekkür ederim. Başka bir programda kedileri ve Kesinlikle böyle az gibi. önce ya bu çok uzun sürer dediğimiz konuları da konuşmak üzere seni bekleriz, seviniriz. Yolumuz uzun gibi. İyi ki geldin. Teşekkürler. Teşekkür Sağ. Ol. Açık Radyo dinleyicileri Sanat Hayat sona erdi. İki hafta sonra aynı gün aynı saatte görüşmek üzere. iyi haftalar. Oh. Sanat Hayat What? Kültür, sanat ve tasarıma dair alternatif sohbetler Hazırlayan ve sunan Aslı Kırbaş.